Açık Gazete. Evet Açık Radyo Burası 94.9 ve Açık Radyo'da Açık Gazete devam ediyor. Biraz önce de anonsunu yapmaya çalıştığımız gibi konuklarımız var. Medyada İltica ve Kavram Karmaşası atölye çalışması yürüten Hakan Ataman Helsinki Yurttaşlar Derneği'nden ve Eda Bekçi de Mültecilerle Dayanışma Derneği'nden. Beşne bir mülteci. Evet ve bu kavramlar üzerinde e, konuşmaya çok ihtiyacımız olduğu düşüncesindeyiz. Biz ne zamandır? Evet. İyi ki buradasınız. Hoş geldiniz. Teşekkürler. Hoş, Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Buyurun siz nasıl başlamak istersiniz? Nedir bu temel kavramlar? Nasıl halledeceğiz bu evet. ee, Maalesef e, şu anda... Dünyada çok büyük bir trajediyle karşı karşıyayız. Suriye'de 8 milyona yakın ülke içinde, ülke dışına da iltica etmiş 4,5 milyon kadar Suriyeli şu anda dünyanın dört bir tarafında dağılmış durumda. Ülkemizde de 2 milyondan fazla Suriyeli mülteci var. Ee, ve bu süreç e, 4 yılı aşmış durumda, savaş başlayalı ve devam edeli. Evet. Suriye'yi kendi içinde yakmakla birlikte dışarıda iltica ettikleri ülkelerde de e, bu yanma devam ediyor. Biz de bunun bir parçasıyız ülke olarak. E, bu süreci soğukkanlıkla atlatmamız gerekiyor hep beraber. Hem onlar için hem kendimiz için. E, Ranting Vakfı bu kapsamda bir rapor hazırladı ve yayınladı. E, basında, medyada e, Suriyeli ürünlük ayrımcı dile bir ilişkin. Ee, bu raporun büyük bir kısmını Hakan, sevgili Hakan yazdı. Dilerseniz o biraz rapordan bahsetsin bize. Tamam. Ee, şimdi ben e, uzunca bir süredir, yaklaşık 3 senedir e, Helsinki Yurttaşlar Derneği'nin sınır tanımayan doktorlar tarafından desteklenen bir insan yardım projesini koordine etmeye çalışıyorum. Dolayısıyla böyle bir deneyimim oldu sahada. E, bu süre zarfında e, Hrant Dink Vakfı zaten medyada nefret söylemi ve ayrımcı dil üzerine çok uzun süredir çalışmalar yürütüyor. E, bizim bu yaptığımız çalışmada e, konuyu Suriyeli mülteciler e, üzerinden ele alalım dedik. Hı hı. E, burada da özellikle de e, 2014 e, döneminde e, Eylül e, Aralık arasında Bölgede çok önemli gelişmeler yaşandı. Suriyeli mültecilerin yoğun olarak yaşadığı, işte Mersin'den bir hat alıp Urfa'ya kadar giden o çizgiyi düşündüğümüzde. Bir yandan Antep'te meydana gelen linç olayları, arkasından Kobene olayların patlak vermesi ve Surca 200 binden fazla mültecinin akın etmesiyle birlikte birden bir hareketlilik yaşandı. E, bu açıdan baktığımızda yerel medya bu konuyla ilgili olarak nasıl bir söylem üretiyor, nasıl bir dil kullanıyor buna baktık e, öncelikli olarak. Rapor olaylar üzerine değil medyanın bu olayları nasıl e, yaklaştığı, nasıl dillendirdiği üzerine hazırlanmış bir rapor. Raporun birinci bölümü ise e, daha çok genel olarak medyada ayrımcı dil, e, nefret dili söylemi. Ben bunun sadece Suriyelilerle ilgili olan kısmına odaklanmıştım. E, bu arada tabii raporu hazırlarken sürekli e, görüşleriyle destek veren eşim Gülden Gülsoy Ataman'a ve Ankara Üniversitesi Gazetecilik Bölümünden Profesör Doktor Mine Gencelbeke ve Hrant Dink Vakfının tüm çalışanlarına teşekkür etmek istiyorum. Bu <gülüyor> boyunumun borcu onların yardımıyla bu oldu. Şimdi yani kavramlar açısından baktığımızda bizim temel bir metnimiz var. Gerçi e, bunun Türkiye'deki ulusal uygulamaları ile ilgili olarak Eda birazcık daha bize e, bilgi verebilir ama. E, mültecilerin hukuku statüsüne dair 1951 e, Birleşmiş Milletler Sözleşmesi. Bu sözleşme enteresan bir sözleşme. Onu temel olarak bu taramayı yaptım açıkçası. E, genellikle e, bu e, sözleşmelerin hukuku dili e, son derece normatif ve kimi zamanda anlaşılması zor bir şeydir. Ve genellikle de neden yapıldıklarına dair bir tarihsel arka plan bilgisi vermez bize. Ama 1951 sözleşmesi bir konuda bir istisnadır. Şöyle başlar girişinde. 1951'de Avrupa'da meydana gelen olaylar nedeniyle der. Aslında tanım çok güzel bir tarihsel arka plan veriyor bize. Almanya'da nazizmin yükselişi, İtalyan faşizmi, İkinci Dünya Savaşı ve tabii iki dünya savaşı arasındaki milyonlarca insanın savaşta ölmesi ve zorunlu olarak göç etmek zorunda kalması. Evet. Bu münteci ...meselesiyle ilgili bize haşır neşir eder ve çok yakıcı bir gerçeklikle yüz yüze bırakır. Ve sözleşme e, genellikle de bizim bu sözleşmeler herkes ya da hiç kimse der. Herkesin ifade özgürlüğü vardır der veya hiç kimseye işkence kötü muamele yapılamaz diye böyle bir herkes hiç kimsedir. Bu daha spesifik, daha net, daha belli bir özneye bizi götüren sözleşmenin ilkidir. Bize bir münteci tanımı veriyor. Bir sığmacı nedir? Bunun tanımını veriyor. Ee, biraz buralardan hareket ettik. Ee, bir kere yani mülteci tanımını dönüp baktığımızda öncelikli olarak zulümden kaçan, zorbalıklardan kaçan, baskıdan kaçan insanları tanımladığını görüyoruz bu kavramın. Ee, bu açıdan da son derece önemli bir kavram. Fakat içinde bulunduğumuz çağda bu sınırların artık neredeyse belirsizleştiği e, küreselleşme kavramıyla birlikte pek çok şeyi tartıştığımız dönemde bir de ekonomik nedenlerle dolayı göç eden insanlar var. E, dolayısıyla mülteci, sığınmacı, göçmen e, kavramları sürekli bir şekilde birbirine karıştırılıyor. Bir de bizim kendi icadımız olan Suriyeli mültecilerden sonra bir de misafir kavramız misafir var. Yani. Uluslararası hukukta hiçbir yeri olmayan, hiçbir e, tanımı bulunmayan belki e, bir yerelleştirme kaygısıyla yapılan ama son derece yanlış yönlendirmelere hakaret, yol açar. Hakaret olarak da yorumlanabilir tabii bir hakkın e, sanki tek taraflı olarak aslında bir lütufmuş, bir lütufmuş gibi, gibi <gülüyor> göstermesi. Evet bu çok enteresan bir olay çünkü bu yani bu tanımlamaları doğru ve yerinde kullanmamanın, yani e, medya açısından söylüyorum, e, bize verdiği sonuç aslında e, karşımızdaki özneleri, yani Suriyeli mültecileri hak sahibi özneler olarak görmüyoruz. Tam Biri, onu çok bir nokta evet. buraya geliyor. Çok önemli bir mesele. Yani çünkü e, e, eğer biz bunu e, uluslararası düzeyde kabul gören ve saygın bir yere konan, bir takım sözleşmelerle bu tanımlamaları yapacak olursak onların da bir takım haklarını tanımış oluyoruz ve bunlardan da bahsetmemiz gerekiyor. Bir tarama yaptık. Yani taramanın sonuçlarından 170'ten fazla haberin içerisinde 6 tane haber sadece bu metinlere atıfta bulunuyor. Bir hak olayından bahsediyor. Mesela bu bizim için son derece önemli bir bulguydu. Yani hak e, sahibi özner olarak görmemenin e, en önemli şeyisi bu söyleyebilirim. Yani. Ne tip haberlere baktınız peki? Çünkü biz sabahları açık gazetede yani bu programda <gülüyor> konuştuğumuz zaman genellikle iki e, tip haberler çıkıyor. Ya, ya da üç tip. Ya bir araştırma sayılarla alakalı olan araştırma. Ya yeni gelen göçmen dalgası. Yeni gelen mültecilerle alakalı olan haberler çıkıyor. Ya da yakalanan sınırda ya da tam tabiriyle anlatmak gerekirse denizde ve karada yakalanan kaçak göçmenler. Kaçak ya da illegal göçmenler. İllegal göçmenler. Haberlerle karşılaşıyoruz. Evet. Bu araştırmada hangi kategori illeri kullandınız? Bu üç kategoriden ya da başka bir şey var mıydı? E, şimdi tabii özel anlamda Türkiye'de sadece Suriyeli mülteciler yok. Yani Afganistan'dan, İran'dan, Irak'tan ve pek çok Afrika ülkesinden gelen çok farklı etnik kökenlere sahip bölgelerden gelen insanlar var. Ama biz rapor Suriyeli mülteciler olduğu için öncelikli olarak bir Suriye evet. olması üzerine bir odaklanma yaşadık. Bununla birlikte benzer ifadeleri ana akım medyaya baktığımızda, yani yerel medyanın dışında iki ana akım medya örneği de ele aldık. Çünkü Urfa'yı da istiyorduk fakat yerel basın bayramlarda çıkmıyor. Tam bu Koban olayları olduğu sırada bayram dönemine denk geliyordu. O yüzden verilere istediğimiz düzeyde ulaşamayınca, e, Antep ve e, iki tane ana akım medya üzerinden gittik. Öncelikli olarak Suriyeli mültecilere <gülüyor> baktık. Bu dönem aynı zamanda bizim taramayı yaptığımız dönem e, Suriyeli bir mültecinin e, kaldığı ev sahibiyle yaşadığı sorun sonucunda e, yaşadıkları <gülüyor> kavgada e, ev sahibinin ölmesi üzerine e, ortaya çıkan olaylar, yaşanan linç olayları ve işte şehirden dışarı çıkartma olayları vardı. Buralara baktık. Yani e, olayın üzerinden gittik. E, olaylar tabi zincir beraberindeyiz diyor. Bu, bu gerginlikler nereden kaynaklanıyor bunlara baktık. Bunlarla ilgili haberleri taradık. İşte, e, özellikle de mültecilerin barınması, iş ve istihdamı e, ve e, temel anlamda haklara erişimiyle ilgili haberleri taramaya çalıştık. Dolayısıyla çünkü sözleşmeyi temel aldık dediğimde orada bir takım işte erişecekleri eğitim, sağlık, barınma, korunmalardan faydalanma, adli prosedürlere erişim gibi bir takım hakları net bir şekilde sıralıyor. Bunlarla paralel olan haberler nelerdir? Bunların bir taramasıydı. Yani öncelikli olarak, kılavuz olarak o temel aldığımızı söyleyebilirim. İkinci bir unsur da e, haberleri teredibizde medyanın ya yani yerel medyanın da e, ana akım medyanın da aslında e, iktidarın ya da e, işte de, yazarlar tarafından kimisi e, birincil e, tanımlayıcı olarak adlandırılan veya söylemedikleri olarak da geçen üst düzey yöneticilerin söylemlerini Bunlar bakanlar, başbakan veya yerel düzeyde vali <gülüyor> e, olabiliyor veya üst düzey bir bürokratın söylem veya çok tanınmış iş adamları ağırlıklı olarak. Mesela sivil toplum örgütlerinde hemen ticaret odasının başkanına gitme veya iş adamları derneğinin başkanına gitme veya mutlaka bir bakanın söylemine gitme. Bunları yeniden ürettiklerini, sürekli alıntılar yaptıklarını, onların söylemlerini etkin bir şekilde kullanmaya devam ettiklerini gördük. Dolayısıyla mesela aslında biz hükümet politikalarını incelemiyoruz bu raporda, medyanın söylemini inceliyoruz. Fakat medyada aynı dili kullanmaya başlayınca işte bu yaklaşım tarzı burada kendisini gösteriyor. Tekrar görüyoruz yani Tekrar aynı şeyi görüyoruz. Yani orada bize bir yansımasını veriyor. Ee, üçüncü bir unsur güvenlik. Yani e, bu enteresan bir şey. Biz Helsinki Yurttaşlar Derneği olarak da insani güvenlikle çalışıyorduk bir yandan. Hrant ee, Dink Vakfı ile bu çalışmayı yaparken karşımıza en fazla çıkan şey güvenlikle ilgili e, meseleler oldu. Fakat bu güvenlik de bizim konvansiyonel güvenlik dediğimiz yani alışla gelmiş güvenlik. Askeri ve polisiye güvenlik anlayışı Hı. dediğimiz bir e, yaklaşımla bu meseleleri veriyor medya. E, örneğin mesela Suriye zirvesi yapıldığında ön plana çıkartılan bir fotoğraf vardı. Tam şok ediciydi. Yani üstte e, münteciler için toplantıda ön plana çıkartılan isimler Milli İstihbarat Teşkilatı'nın müsteşarı, Milli Savunma Bakanı, iki tane üst düzey general altta iki üst düzey general daha aslında sivil hükümetten bir tek kişi var arada. Onu evet. araya koymuşlar falan. Ve haberler sürekli olarak işte suç, dilencilik, efendime söyleyeyim, ee, linç, efendime söyleyeyim, kavgaya karışma, adam öldürme, yaralama gibi haberler üzerinden geliyor. Oysa ki yani bizim güvenliği insanileştirmek diye bir konseptimiz var. 1994'ten beri Birleşmiş Milletler Kalkınma Teşkilatı tarafından kullanılan e bu da e, korkudan azade olma ve muhtaçlıktan azade olma diye özetleyeceğimiz e, bir alan. Ve bu giderek artan oranda mültecilerle ilgili e, alanlara da uygulanıyor. E, yani bu e, aslında insanları muhtaç durumdan çıkartıp güçlendirmek, e, onların kendi kendilerine yeter hale gelmesini sağlamak, haklara erişimini sağlamak. ...amacıyla ekonomik güvenliğinden, barınma güvenliğinden, e, politik güvenliklerinden bahseden bir başka insani güvenlik yaklaşımımız daha var bizim. E, bunu mesela böyle bir yaklaşımla insanların barınmayla ilgili yaşadıkları güvenlikleri, güvensizlikleri, iş ve istihdama erişimle ilgili güven ve güvensizlikleri hiç bahsetmiyor. Ama nerede böyle polisiye romanları andıracak şeyler var hep yani öyle şeyler var. Biraz önce bahsettiğiniz Gaziantep'teki olay belki de bunun üzerine tam uygun gelebilecek bir örnekte olabilir. Yani gazetelere ve haberlere baktığınız zaman bu haberle alakalı bir kiracının e, kira anlaşmazlığı nedeniyle ev sahibini bıçaklayarak öldürdüğünü, bir kadının ev sahibini bıçaklayarak öldürdüğünü görebiliyorsunuz. Ben haberi ilk gördüğümde bu böyle olamaz, bu kadar basit bir şey olamaz diye düşündüm ve biraz daha karıştırdığınız zaman işin içinde bir cinsel saldırıyla alakalı iddiayı da görebilmeniz mümkün olduğu gibi bir sonuç ortaya çıktı. Yani bir de tek taraflı verilmesi gibi bir durum söz konusu. Bu sadece dille alakalı olan bir şey mi? Yani Türkçe konuşan ve Türkçe anlayanların, gazetecilerin sadece kendi kullandıkları kaynaklar üzerinden bu haberleri yansıtmaları mı bu işe sebep oluyor diye de sormak istiyorum ben açıkçası. Ya yani medyanın tabi e, bu haberleri yapma üretme biçimi e, çok enteresan bir şey. E, bu konuyla ilgili olarak birazcık da evde de e, iletişimciler olduğu için şey yapıyorum ama benim gördüğüm ve e, yani genel alayla tak, takip edebildiğim kadarıyla e, medya mensuplarının haberi üretme biçimlerine bakmak lazım biraz bu noktada. Evet. Yani. Kaynak olarak nereye bakıyorlar, burada temel olarak hangi kaygıyla hareket ediyorlar. Örneğin mesela kimileri çok enteresan bir tırnak içinde bazı durumlar için anlaşılması güç bir tarafsızlık kavramına sığınıyor bu tür haberlerde. Ama oysa ki yeni bir anlayış daha var daha böyle eleştirer teorilerden. Mesela bir gazetecinin, bir basın mensubunun birinci görevinin insan haklarını korumak ve o insan hakları, demokrasi, özgürlüklerden Aynen. yana bir söylem kullanmak gibi bir derdi olması gerektiğini söyleyen insanlar da var. Yani korkunç için. bir eşitsizlik karşısında tarafsız olduğunuz zaman zaten yani. mesele baştan kaybedilmiş oluyor yani medya adına. Edam siz bu konuda doğru terminoloji nasıl evet, evet. elde edilebilir o konuda birazcık bize aydınlatır mısınız? Yani e, Türkiye'de terminoloji sonunu çok eskiden beri var aslında. Biraz e, iltica alanında bir hukuk sistemimizin olmamasından kaynaklanıyordu bu. E, Hakan'ın bahsettiği e, 1951 tarihli e, mültecilerin statüsüne dair e, sözleşmeye Türkiye taraf kurucu üyelerinden ve hatta EXPON denen yürütme komitesinin de hala üyesi. Ancak e, ilginç bir şekilde işte Madagaskar işte Demokratik Kongo Cumhuriyet gibi iki ülkeyle birlikte dünya üzerinde coğrafi sınırlamasını coğrafi çekincesini bu sözleşmeye koymuş ve hala devam ettirmekte olan üç ülkeden biri Türkiye. Bu şu demek oluyor, Türkiye Cumhuriyeti Doğu Sınırı'ndan Avrupa Konseyi olmayan ülkelerden gelenlere mülteci statüsü vermiyor. Sadece insani olarak onları bir üçüncü ülkeye yerleştirene kadar burada ikamet etmelerine imkan sağlıyor. Bu sözleşmeyi ve Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Beyanlamesini Türkiye imzalamış olmasına rağmen iç hukukta düzenlemeler konusunda çok gecikti. Hatta bu gecikme Nisan 2014 yılına kadar sarktı. İlk defa bir iltica yasamız Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu Nisan 2014 yılında yürürlüğe girebildi. Bundan evvel uygulamalar işte çok güzel ifade etti kanunu, onu. Güvenliği insan, insanileştirme bu kapsamda değildi maalesef. Tamamen güvenlik temelli. Yabancılar polisinin inisiyatifinde, valilerin inisiyatifinde bir düzenleme vardı. Mültecilerle ilgili. Kavram kargaşası işte bu yasal düzenlemelerin çok gecikmesi, inisiyatifin e, idarenin elinde yönetmeliklerle, genelgelerle tamamen güvenlik temelli insanların inisiyatifine bırakılmış bir şekilde yürütülmesiyle ilgiliydi. Ee, yeni yasa ile birlikte yeni bir müdürlüğümüz de kuruldu. Genel müdürlük, göç idaresi genel müdürlüğü kuruldu ve hep söylemleri daha insani, insan haklarına saygılı bir sistemde bu işi yürütmek ve yabancılar polisinin elinden tamamen e, iş ve işlemleri almak. Ancak halen devir tamamen e, merkezde olmakla birlikte taşrada tamamlanamadı. Geri gönderme merkezleri hala yabancılar polisinin elinde ve kontrolünde. E, terminolojik sıkıntılar da gene e, yasanın yürürlüğe girmesiyle birlikte halen e, öğrenilemedi. E, biz ısrarla dernek olarak da Türkiye'nin her yerine gidiyoruz barolara insan hakları örgütlerine yerel yönetimlerine anlatmaya çalışıyoruz bunu ama maalesef biraz uzağız halen anlayabilmekte medya dilinde de özellikle işte hep gördüğümüz kaçak Evet. Göçmen gibi ifadelerle karşılaşıyoruz, e, illegal ifadelerle karşılaşıyoruz. Mültecilik zaten e, özü itibariyle illegalliği içerir. Legal bir mültecilik yoktur zaten. Evet, işte onu e, söylemek yani için. çok nadirdir. Nasıl olur? İşte bir ülkeye okumak için gitmişsinizdir. E, bir bakarsanız ülkenizde savaş çıkmıştır. Artık geri dönemez olamaz, olursunuz. Hani legal yolla gelmişsinizdir, Illegale dönüşürsünüz ama hani onun dışında çok çok bu örnek gibi nadir şekillerde gerçekleşir. Tamamen illegalliği içerir. Yani ülkenizden can havliyle kaçmanız, yasa dışı yollarla en yakın ülkeye kendinizi atmanız şeklinde gerçekleşir. E, legal olması zaten mümkün değil. Göçmen kavramıyla çok sık karıştırılıyor. Bu da biraz normal. E, göçmenlikle mültecilik arasındaki temel fark ekonomik menşeli olması. Göçmenler işte e, Düzenli ve düzensiz diye ikiye ayrılıyor. Düzenli olanlar işte bizim de 10 milyona yakın insanımız e, Türkiye dışında işçi olarak çalışıyor. Ne oluyor? Bir üçüncü ülke diyor ki ben sıhhi tesisatçıya ihtiyacım var şu kadar şu ülkeden alacağım. Yasal yolla başvuruyorsunuz gidiyorsunuz kabulle ve rızaya dayalı olarak orada çalışıyorsunuz. Bu e, düzenli göç şeklinde. Bir de hani bu şekilde kabul veya başvuru olmaksızın tamamen ekonomik nedenlerle çalışmak amacıyla bir üçüncü ülkeye sizin yasa dışı yollarla gitmeniz. Şimdi göçmenlerle mülteciler çok karıştırılıyor nedeni şu. Aynı yolları izliyorlar. Yani insan kaçakçılığı yoluyla ve illegal yollarla yani bir tekne kazasında e, sağ kurtulan insanlara baktığımız zaman bunlar mülteci de olabilir, göçmen de olabilir. O yüzden e, tanımların, tespitlerin çok doğru yapılması lazım. O insanların dinlenmesi, ne maksatla burada olduklarının, nereye gitmek istediklerinin, niye gitmek istediklerinin çok iyi anlaşılması gerekiyor. Ancak bizde bu böyle yapılmıyor maalesef. Evet. Yani bir tekne kazasının ardından ele geçirilen insanların hepsi alınıyor. Haklarında valilik sınır dışı kararı veriliyor, Geri gönderme merkezi. ...ve geri gönderiliyorlar. Elimde bir örnek var bu konuyla alakalı. Geçtiğimiz hafta e, yapılan, daha doğrusu hafta sonu galiba hafta sonuna tekabül eden bir kaza bu. Ege'de yine bir mülteci dramı yaşandı deniyor. Mesela CNN Türk'te. CNN Türk'ü internet üzerinden takip evet. edebildiğimiz kadarıyla bu konularda duyarlı bir e, medya e, organı olarak görebilmemiz mümkün. ...Bodrum'da kaçakları taşıyan tekne battı... ...suya düşen 13 kişiden onu kurtarıldı... ...ikisi kayboldu diye devam ediyor... ...sonra en son satırını okuyayım size... ...can yeleği... ...en son paragrafı... ...can yeleği ve batan tekneden düşen bidana tutunarak... ...hayatta kalmayı başardığı öğrenilen kişi... ...sahil güvenlik botuna alınarak... ...Türüt Reis Limanı'na getirildi... ...burada hazır bekletilen ambulansa alınan kaçak... ...tedavisi için Bodrum evet. Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı... Evet. ...ki Doğan Haber Ajansı'ndan gelen bir... E, ...haberin Haber. içerisinde... Evet. ...şeyi merak ediyorum... Özellikle bunlar Anadolu Ajansı'ndan da aynısı geliyor. Doğan Haber Ajansı'ndan da aynısı geliyor. Aynı kelimeler geliyor. Aynı terminoloji kullanılıyor. Diğer haber ajanslarından da istisnasız neredeyse hepsi kaçak kelimesini kullanıyorlar. Herhangi bir kılavuz ya da bir toolkit gibi bir şey yok mu bu haberleri hazırlayan insanların dönüp bakabileceği? Yani, yani nasıl tanımlandırma yapabileceklerine dair? İşte tam da konumuz olan 2010 yılında hazırladığımız 5 1 Mülteci adlı bir el kitabımız vardı. Basın evet. mensuplarına yönelik. Atölye çalışmalarını da o dönemde yapmıştık. Ee, gene bu akşam basın mensuplarına tanıtımını yapacağız. Ee, biz buradayız. Yani bu alanda hani bilgi sahibi olmak isteyen çok kolaylıkla hani Google'a birkaç kelime yazarak bile bilgiye erişebilir. Ancak bu maksatla ilgili biraz. Yani kaçak tanımı bilmiyorum. Ben hukukçu olduğum için mi? Kaçak lafını duyduğum zaman benim aklıma bir suç işlemiş. Bir, bir, bir yerden firari bir insan Tam geliyor. Değil mi? Ya. Yani hani geri, gerisini baktığınız zaman kaçak evet bir şey yapmış. Bu bir yer bir, birilerinden kaçıyor. Kasıtlı, Aha, kasıtlı. Kasıtlı bir şekilde bu kavram kullanılıyor. Çünkü de böyle dediğiniz harcayız. zaman haklı oluyorsunuz. Yani Nandre Fulman vardır. Geri göndermeme ilkesi. Yani bir mülteciyi ülkesine geri gönderemezsiniz. Zulüm, işkence, kötü muamele ölümle karşı karşıya gelecekse ama bu kişiyi siz geri gönderiyorsunuz. Diyorsunuz ki evet kaçak bu. Yani kendi vicdanınız vicdanınız Bizi açısından da ve yani bütün okurlarını da ya da televizyon seyircilerini filan da rahatlatmak. rahatlatmak için ben de. lafını açtınız. Birkaç rakamdan bahsetmek istiyordum. Ege Denizi'ndeki kazalarla ilgili. Yani gerçekten çok iç yakıcı bir durum. Hem bizim buna seyirci olduğumuz hem de bütün Akdeniz havzasında artık artan rakamlarla sayıları arttıkça kazalar da çok fazla artıyor. Bu rakamları ancak şu şekilde erişebiliyoruz: sağ Güvenlik Komutanlığının meydana gelen tekne kazalarında sağa ile geçirilenlerin rakamlarıyla erişebiliyoruz. Onun dışında hani ne kadar kişi geçmeye çalışıyor, ne kadar bunu başardı, ne kadar hayatını kaybetti açıkçası bilmiyoruz. Kimse de bilmiyor. Biz de bilmiyoruz, devlet de bilmiyor bunu. Ama şunu söyleyebiliriz. 2013 yılında sağ kurtulanlar Ege Denizi'nde sadece 6937 iken bugün 2015'in ilk yarısında sadece 12000'e Dayanmış durumda ve bu 11-20 kişinin artıyor. en az yarısı da Suriyeli mülteci evet. yani Suriyeliler dışında Türkiye'deki diğer ülkelerden gelen mülteci sayısı da çok artmış durumda 2008 yılında derneğimiz kurulduğunda 15 bin civarında olan diğer ülkelerden Suriye savaşı da yoktu o vakitler. E, mültecilerin sayısı şu anda 200 bine tek başına geçmiş durumda. Yani 2 milyon aşkın Suriyeliden 200 binden fazla da diğer ülkelerden gelmiş mülteciden bahsediyoruz ve bu insanlar e, yasa dışı yollarla Avrupa'ya Amerika'ya ulaşmaya çalışıyorlar ve her gün e, deniz kazalarında hayatını kaybediyor bu insanlar. Evet. Bunların daha detaylı halini galiba bu akşam e, saat 6 evet, ile very 8 very arasında Rantik Fakfı'nın Anarat Yuhut'un binasında Havak salonunda daha detaylı bir şekilde de konuşabilme var. fırsatı bulacağız. Çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür, teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun ve Veda Bekçi ve Hakan Ataman'la konuştuk. Medyada iltica ve kavram karmaşası atölye çalışması bir de mültecilerle dayanışma derneği. Ne bir mülteci? Bir mülteci değil mi? Evet. Evet. evet yani bu ve size de bu işin nereden ulaşa, normal olarak insanların ulaşabileceğini de bir adres olarak. Mültecilerle dayanışma derneği hmm. olarak bize ulaşabilirler. Evet. Ee, Bey çok teşekkür Biz ederiz. Teşekkür ederiz.